Tüm Resullerin ortak müjdesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür 7. Ebu Hanzala Allah'ın adıyla Bizleri İslam'a hidayet edip Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam önderimiz ve bizlere nefislerimizden daha evla olan Resulullah'a Pak ailesine ve Seçkin asabının üzerine olsun. Bir önceki yazımızda Allah Resulü'nün peygamberliğine şahitlik etmenin 4 hususu gerektirdiğini söylemiştik. 1. Haber verdiklerinde onu sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmek, 2. Emrettiklerinde ona sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmek, 3. Nehyettiklerinden kaçınmak, 4. Allah'a yalnız O'nun sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde itaat etmek. Bu yazımızda Allah subhanallahu ve teala izin verirse bunlardan üçüncüsünü anlatmaya çalışacağız. 3. Neh yettiklerinden kaçınmak O'na sallallahu aleyhi ve sellem imanımızın gereği ve üzerimizdeki haklarından biri de bizi neh hususlardan kaçınmaktır onun nehileri, yasakları, emirleri gibi bağlayıcıdır. Allah subhanallahü ve Teala, İslam ümmetinin nebisiyle ilişkisini belirlerken şöyle buyurmuştur. Resul size neyi getirdiyse onu alınız, sizi neyden nehyetmişse ona son verin, bırakın. Haşr suresi 7. ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini irşad ederken, Size beyan ettiğim hususlarda beni zorlamayın. Çok soru sormak ve peygamberlerine muhalefet sizden öncekileri helak etti. Size bir şeyi emrettiğimde onu gücünüz nispetinde yerine getiriniz. Sizi bir şeyden nehyettiğimde ondan uzak durunuz. Bir vaka üzerine peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından çıkan bu sözler, onun emirleri ve nehileri konusunda Müslümanlara yol gösterir. Bu sözler bir mecliste söylenmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ey insanlar! Allah size hacı farz kıldı, öyleyse haczediniz ediniz buyurdu. Mecliste bulunanlardan biri her yıl mı diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu uyarıyı yapmıştı. Bu hadis ilk olarak Müslümanın faydasız şeylerle ilgilenmemesi, çok soru sorması ve sürekli muhalefet ederek asıl vazifesini terk etmemesi gerektiğini öğretir bizlere. İnsanın asli vazifesi dinin emir ve nehilerini öğrenmektir. Çünkü İslam Allah'a teslimiyettir. Onun emir ve yasaklarına teslim olmak İslam'ın sahih olması için olmazsa olmazlardandır. Bir diğer mesele ise Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasaklarının arasındaki farktır. Emirler olmayan şeyleri hayata vücuda getirmek olduğundan kudret güç şarttır. Bunun için güç nispetinde yapılır. Kişi emredileni elinden geldiği kadarıyla yapar. Nehi gelince şeriat hiçbir kayıt zikretmeksizin onu terk etmemizi ve son vermemizi aynı zamanda ondan uzak durmamızı ister. Böylece Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasakları Müslümanın hayatında daha etkili olur ve daha fazla yer kaplar. Öncelikle nehilerde gücüm yetmiyor denmez. Çünkü nehi terk etmektir. Olmayan şeyin olmamasına devam etmektir. Çok fazla çaba istemez. Ayrıca ne edilen şey direkt olarak ona götüren, ona yaklaştıran şeyleri de yasaklamış olur. Bu da İslam'ın en mühim koruma araçlarından olan sed-i zerai yani kötülüğe giden yolları kapatma ilkesinden başka bir şey değildir. Yasakları işlemek genel itibariyle şehvete yenik düşmekten kaynaklanır. İnsanlar arasında insan tabiatında yasakları çiğneme eğilimi vardır. Kanaati yaygındır. Bu yanlış bir kanaattir. Batı medeniyetinin ve modern cahiliyenin yetiştirmeye çalıştığı özgür insan açmazıdır. Şehvetlere esir olmayı özgürlük zanneden bu zihniyet insani ve dini erdemlerini kaybetmiş, iradesini zayıflamış, dini veya toplumsal yasaklar karşısında direnç gösteremez hale gelmiştir. Evet, yasaklar şehvet duygusundan kaynaklanır. Şehvet harekete geçti mi insanı esir alır. Çoğu zaman ona karşı koymak zor olur. İnsan fıtratını gözeterek hükümler belirleyen İslam, yasaklar hususunda ondan uzak durma, ona giden yolları terk ve ona son verme şeklinde önleyici tedbirler almıştır. Bir Müslümanın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasaklarına bakışı böyle olmalıdır. Allah Resulü'nün Nehilerinde Gevşeklik Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiklerinde gevşek davranmak, O'nun Müslüman'ın hayatına çizdiği sınırları umursamamak, din anlamında kişinin başına gelebilecek en büyük musibetlerdendir. Allah subhanallahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah bilmektedir. Bu sebeple onun emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar. Nur Suresi 63. Ayet Allah subhanallahü ve Teala Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emrine muhalefet edenleri tehdit ediyor. Burada iki ukubet cezadan söz ediliyor. Fitne ve elim verici bir azap. Anlıyoruz ki onun sallallahu aleyhi ve sellem nehyettiklerinde onu sallallahu aleyhi ve sellem dinlemeyip muhalefet edenleri dünyevi ve uhrevi olmak üzere iki ceza bekliyor. Ayette zikredilen dünyevi ukubet fitnedir. İmam Ahmet Rahimehullah, sen fitnenin ne olduğunu bilir misin? Fitne şirktir. Ona muhalefet edenlerin kalplerinin eğrilip onların şirke düşmesinden korkulur der i̇bn Kesir Rahimehullah, fitne onların kalplerine isabet edecek küfür, bidat ve nifaktır demiştir. İbnul Cevzi Rahimehullah, Zadul Mesir tefsirinde, fitne hususunda üç görüş zikredilmiştir. Sapıklık, küfür ve dünyada isabet etmesi muhtemel bir bela demiştir. Şeyh Şankıyti, Edvaun beyanında Kur'an-ı Kerim'de fitne dört manada kullanılmıştır. Bir ateşle yakma. Ateş ehli için o gün onlar ateşte fitneye uğrarlar. Zariyat suresi 53. ayet buyrulur. Müminleri ateşle yakanlar için mümin erkek ve kadınları fitneye ateşe düşürenler. Buruç suresi 10. ayet denir. 2. İmtihan Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Enbiya suresi 35. ayet 3. Kötü tercihin neticesi Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İnkara son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. Enfal Suresi 39. Ayet Fitne tamamen yok edilinceye ve dinde kullukta yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur. Bakara Suresi 193. ayetlerinde fitnenin şirk anlamında kullanılması bu anlamdadır. 4. hüccet. Bundan sonra onların Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka bir fitneleri, mazeretleri olmadığı kalmadı. Enam Suresi 23. ayetinde fitne hüccet anlamında kullanılmıştır. Benim yanımda en açık, kuvvetli olan bu ayette fitnenin üçüncü manada kullanılmış olmasıdır. Yani Allah onların muhalefetleri nedeniyle sapıklıklarını arttırdı. Kur'an'da bu manaya delalet eden ayet çok fazladır. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Mutaffifin Suresi 14. Ayet Bir zaman Musa kavmine ey kavmim! ''Benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin beni incitiyorsunuz?'' demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Saf Suresi 5. Ayet ''Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır.'' Bakara Suresi 10. Ayet Kalplerinde hastalık, kafirlik ve münafıklık olanlara gelince, onların da inkarlarını büsbütün arttırır ve onlar artık kafir olarak ölürler. Tevbe Suresi 125. Ayet Derim ki, Fitne dendiğinde her Müslümanın zihninde olumsuz çağrışımlar yapar. Örneğin, Kur'an'ı başından okuyup, Nur suresine gelinceye dek birçok yerde fitne kavramıyla karşılaşır okuyucu. Allah bu ayette fitne kelimesini nekra olarak kullanmıştır. Nekrada belirsizlik ve yaygınlık iki temel özelliktir. Adam geldi dediğimizde adam kelimesi nekiradır. Yeryüzünde ne kadar adam varsa hepsini kapsar. Aynı şekilde bu ayette fitne kelimesinin nekira olması Kur'an ve sünnette zikredilen bütün olumsuz manaları kapsar. Bu da tehdidin şiddetini artırır. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet edenler, şirk, musibet, işkence, dinde sapıklık ve dünyevi belalarda dahil her türlü cezayla karşılaşabilirler. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem muhalefet eden, O'nun emrettiklerinde veya yasakladıklarında O'na isyan edenlerin, dünyada çeşitli cezalara çarptırılacakları başka naslarda da zikredilmiştir. Sadece Allah'a ibadet edilsin, hiçbir şey O'na ortak koşulmasın diye, kıyametten önce kılıçla gönderildim. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı. Zillet ve alçaklık bana muhalefet edenlerin üzerine yazılmıştır. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Müsnet Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir adam sol eliyle yemek yiyordu. Ona sağ elle yemek ye dedi. Adam gücüm yetmiyor diye cevap verdi. Allah Resulü gücün yetmesin dedi. Adam elini ağzına götüremedi. Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudu. Secde etti. Orada bulunan herkes secde etti. Bir adam eline toprak alıp alnına götürdü ve bana bu kadarı yeter dedi. Ben onu daha sonra Bedir'de kafir olarak öldürülmüş buldum. Buhari Bunun örneklerinden biri de Uhud savaşıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşçıları yerlerine yerleştirdikten sonra onlara yerlerinde kalmalarını emrederek belirlediği tepeyi terk etmelerini yasakladı. Sahabe, bu emre muhalefet edip nehi irtikab edince Uhud'da birçok imtihana tabi oldular. Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmiştir. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı, galibiyeti size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. ''Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere karşı çok lütufkardır.'' Ali İmran Suresi 152. Ayet İmam Abdurrezzan Rahimihullah, Musannef'inde kaydettiği şu rivayetlerse, Allah'a ve ahiret gününe inanan her Müslümanı korkutması için kâfidir. Tebuk gazvesinde Allah Resulü emretmişti. Kuvvetli binek sahipleri bizimle savaşa katılsın. Bu emre muhalefet eden bir adamın devesi onu düşürdü ve o adam öldü. Orada bulunanlar o adama şehit dediler. Allah Resulü Bilal'e şöyle nida etmesini emretti. Cennete asiler giremez. Bir savaşta ashabını uyardı. ''Kimse savaşmasın.'' Sahabeden biri düşmana saldırdı ve öldürüldü. Allah Resulüne ''Falanca şehit düştü.'' denilince ''Ben savaştan ney sonra mı?'' diye sordu. ''Evet.'' cevabını alınca ''Asi cennete girmez.'' buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı vakitlerde namaz kılınmasını yasakladı. Bu vakitlerden biri de sabah namazından sonra güneşin doğup bir mızrak boy yükseldiği ana kadarki vakittir. Bir adam bu vakitte namaza durdu. Sait bin Müseyyep sana bir fitnenin veya elim verici bir azabın isabet etmesinden korkuyorum dedi. Adam Allah namazdan dolayı insana hiç azap eder mi diye tepki gösterince Allah namazdan dolayı değil ama Resulüne muhalefet ettiğinden dolayı azap eder diyerek onun emrine muhalefet edenler ayetini okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihrama girmek için mikat yerlerini belirledi. Adamın biri mikatın öncesinde ihrama girdi. İmam Malik Rahimehullah, bu adama dünyada fitne ahirette elim verici bir azabın isabet etmesinden korkarım, dedi. Adam, daha fazla ecir için yaptım, ne fitnesi deyince, İmam Malik, Allah Resulü'nün yapmadığı bir fiille Allah'a yakın, özel olduğunu zannetmenden daha büyük ne fitne olabilir, dedi. FETEBA Allah Resulüne nehy muhalefet edenler, fitnenin her türlüsüyle karşı karşıya kalırlar. Bunun uhrevi boyutu da naslarda belirtilmiştir. İlgili ayette elim verici azap olarak ifade edilen ceza, başka naslarda, ''Kim Allah'a ve Resulüne karşı isyan eder ve sınırlarını, hudutlarını çiğnerse, Allah onu içinde ebedi kalacağı cehenneme sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.'' Nisa suresi 14. ayet şeklinde ifade edilmiştir. Allah Resulü, benim ümmetimin hepsi cennete girecektir. İmtina edenler müstesna buyurdu. Sahabeler, kimdir o imtina edenler ey Allah'ın Resulü diye sordular. Allah Resulü, bana itaat edenler cennete gireceklerdir. Bana isyan edenler imtina etmişlerdir buyurdu. Yazı dizimizin önceki bölümünde O'na itaat ederseniz hidayet bulursunuz ayetini destekleyen birçok örnek gördük. Bu bölümde ise Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem isyanın O'nun nehyettiklerinde gevşek davranmanın insanı dünyada türlü fitnelere, ahirette de elin verici bir azaba sürükleyeceğini. İbn-i Teymiye'nin rahimehullah, deru tecridil akli bel naklide yaptığı şu tespitler ne kadar da doğrudur. Allah Resulü'nün bize getirdikleri ya haber cinsinden ya da inşa cinsindendir. Dünyanın ve ahiretin saadeti haber cinsinden olanları tasdik etmek, inşa, emir ve nehi cinsinden olanlara itaat etmektir. İki cihanın bedbahlığı ise haberlere ve inşaya heva ve zanla karşı gelmek, içeriğini yerine getirmemektir. Bu noktada sahabenin güzide örnekleriyle karşılaşıyoruz. Onlar Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nehyettikleri hususunda çok titiz davranırlardı. Bazı örnekleri inceleyelim. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ben Ebu Talha'nın evinde sakinlik yapıyordum. Onlar içki içiyorlardı. Bir münadinin sesini duyduk. ''Çık ne olduğuna bak'' dediler. Çıktım o şahıs Medine sokaklarında koşuyor ve ''Dikkat edin içki haram kılındı'' diyordu. Ben içeri girip Ebu Talha'ya haber verince... ''Çık ve bu içkileri dök.'' dedi. Vallahi bir daha ona dönmediler. Bugün insanlığın baş belası kabul edilen, insanların bırakması için programlar, reklam kampanyaları ve tedavi yöntemleri uygulanan ve çoğunlukla da başarı elde edilemeyen alkol bir emirle terk edilmişti. Allah subhanallahu ve Teala. Onu bıraktınız mı diye sorduğunda hep birazdan bıraktık demiş ve Medine sokaklarında kırılan kaplardan boşalan içkilerden irili ufaklı göletler oluşmuştu. İslam'ın ilk yıllarında altın erkeklere haram kılınmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altından bir yüzük edindi. İnsanlar da altından yüzükler taktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bu yüzüğü takıyordum artık takmayacağım dedi ve yüzüğü attı. İnsanlar da yüzüklerini çıkarıp attılar. Altın haram kılındıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin elinde altın yüzük gördü. Sizden biri ateşe kast edip onu eline takıyor dedi ve adamın yüzüğünü yere fırlattı. Daha sonra insanlar yüzüğünü al satıp faydalanırsın dediler. Adam ben Allah Resulü'nün attığı şeyi almam dedi. Tebük seferi zorlu bir seferdi. Sahabeden bazıları bu sefere katılmamış ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emrine muhalefet etmişlerdi. Bunlardan bazıları Kaab bin Malik, Müerre bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye radıyallahu anhumdu. İnsanlar Allah Resulü seferden döndüğünde huzuruna gelmiş ve ona mazeretler sunmuşlardı. Allah Resulü yalan söylediklerini bilmesine rağmen özürlerini kabul etmiş ve onlar için istiğfarda bulunmuştu. Bu üç sahabe gelip doğruyu söylemiş ve hiçbir özürlerinin olmadığını beyan etmişlerdi. Allah Resulü gidin, Allah sizin hakkınızda hükmünü verinceye kadar bekleyin diyerek onları evlerine yolladı. İnsanlara da onlarla konuşmayın diye emretti. Ka'b bin Malik, çarşıda yürüyordum. Kimse benimle konuşmazdı. Bir gün amcaoğlun ve insanlar arasında bana en sevimli olan Ebu Katedenin bahçesine gittim. Selam verdim, selamımı almadı. Ona sordum, Allah için bana söyle, ben Allah ve Resulünü sevmiyor muyum? Bana hiçbir cevap vermedi. Üç defa aynı soruyu sordum, sonunda Allah ve Resulü bilir dedi. Gözlerim doldu ve oradan ayrıldım. Burada sahabelerin en sevdikleri insanlar da olsa Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nehine riayet ettiklerini, bu şahıslarla konuşmadıklarını görüyoruz. Sahabeler, nehiler konusunda bu hassasiyete sahip oldukları gibi insanlar için Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem nehilerini önemsemeyenlere de karşı çıkar, tepki gösterirlerdi. Abdullah bin Muaffel radıyallahu anh, sapanla taş atan bir arkadaşına, Allah Resulü bunu yasakladı diye uyarıda bulundu. Adam yine taş atınca öfkelendi ve vallahi seninle ebediyen konuşmayacağım dedi. Ebu Derda radıyallahu anh iki aynı cins eşit satılmalıdır. Allah Resulü bunun dışındaki satışı yasakladı deyince Muaviye radıyallahu anh bunda bir mahsur yoktur demişti. Ebu Derda radıyallahu anh kızmış ve yok mu beni destekleyip bu adamı yaptığından men edecek kimse? ''Ben buna Allah Resulü'nün lehini hatırlatıyorum, o bana kendi görüşünü söylüyor. Vallahi senin bulunduğun yerde kalamam.'' diyerek Şam'ı terk etmiş, Medine'ye dönmüştü. Bu örneklerden sonra her Müslümanın şu soruları sorması zaruridir. ''Ben Allah Resulü'nün nehileri konusunda ne kadar hassasım? İnsanlar onun neh ettiklerini işlediklerinde tepkim ne oluyor?'' Enes radıyallahu anh bu tehlikeyi ta o dönemden sezmiş ve insanları uyarma gereği hissetmiştir. Sizler öyle işler yapıyorsunuz ki, yaptıklarınız sizin gözünüzde tüy kadar önemsizken, bizler bunları insanı helake götüren unsurlar sayardık. Tabiine hitaben söylenmiş bu sözler, bizleri birinci dereceden ilgilendirmektedir. Çünkü Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasakları, bir babanın ya da patronun yasağı kadar yahut toplumsal bir ayıbın uyandırdığı kadar etki uyandırmıyor nefislerimizde. Allah'ın rahmet ettiği ve bu konuda hassas olanlarımız da nehiler çiğnendiğinde tepkisiz kalabiliyor. Sünnet dindir. Emirler ve nehilerle hayatın İslamlaştırılmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emirler ve yasaklarıyla hayatın her alanına müdahale etmiş, ölümle hayatı yani yaşamı Allah'a adamanın yolunu çizmiştir. Hayatın her cüzüyle Allah'a kul olmak isteyenlerin sünnete uyma, emir ve yasakları öğrenip onlara imtisal etmekten başka yolu yoktur. Bugün modern cahiliye yeni bir hayat inşa ediyor. Cahiliye sünneti diyebileceğimiz hayatın her alanına dair kabuller, yapılması gerekenler ve kaçınılması gerekenleri belirliyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle inşa ettiği Müslümanca yaşamı kendi sünnetleriyle cahiliyeleştirmek istiyorlar. Allah Resulü hayatın her alanına müdahale ettiği gibi onlar da yemeye, içmeye, konuşma stiline, ev eşyasına, kıyafetlere, insan ilişkilerine dokunuyorlar. Bu şeytani sünnetlerini iletişim araçlarında kullanarak baş döndürücü bir hızla yaygınlaştırıyorlar. Yavaş yavaş kamusal alanda sünneti tatbik etmekten utanan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasaklarını sadece özel ortamlarda tatbik edebilen bir nesil yetişiyor. Tevhid ve sünnet ehli olanların bu konuda çok daha fazla hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Gerek sünneti tatbik, gerek de sünnetlerin ihlaline hikmetle müdahale ve sünnetleri hayatın içinde görünür kılma konusunda ellerinden geleni yapmak zorundadırlar. Bir önceki nesil için sünnet, örf içinde muhafaza ediliyordu. Ancak globalleşmenin baş döndürücü hızı dünyayı küçük bir köy haline getirdi. Toplumların örf ve gelenekleri dinlerinin ameli boyutunu yansıtmıyor. Tüm dünya aynı şeyleri giyiyor, yiyor ve sosyalleştiriyor. Müslümanlar bu konuda gerekli hassasiyeti göstermezlerse, sünnetin hayatın içinden silinmesi ve cahiliye sünnetinin İslam ehlinin içinde yaygınlaşması daha fazla hız kazanacaktır. Bu uyarıyla yazımıza son verip bir sonraki yazımıza kadar sizleri Allah'a emanet edelim. Selam ve dua ile. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 32. sayısında yayınlanmıştır.